Allahu bilahe <Sessizlik> min shaitani rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Innalhamdulillahi <Sessizlik> nahmdu wa min shurur anfi sinab min syyata amalina Min yetti lau falamuzillala ve min yudil falahadila Ve eshedu anna ilahillallah wahtehu la Ve eshedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ma baat. Fina istiqal hadis kitab Allah ve khair alhadihi Muhammadin sallahu alayhi wasallam ve şerrel umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnâr. Testir dersimizde İsra Suresinin 15. ayetinde kalmıştık. Meali Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Hmm. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz bir Rasul göndermedikçe azap edecek değiliz. İrbad bin Sariye <gülüyor> radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizi gecesi gündüzü gibi açık apaçık olan bir yolda bıraktım. Benden sonra ancak ondan helak olan kimse sapar. Bunu Ahmet i̇bn Mace Taberani, i̇bn abi Asım es-sünnede ve hakim müstedrek de sayı isnatlar rivayet etmişlerdir. Ebuzer Zer radıyallahu ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak hiçbir şeyi size açıklamadan bırakmadım. Bunu Taberi tefsirinde Abdülgani el-Mahdisi, Nihayetül Murad'da rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Saiha'da tercih edip sayı olduğunu belirtmiştir. Katade Rahimullah dedi ki, Vallahi Allah bir kula başkasının günahını yüklemez. Kişiyi ancak kendi amelinden sorumlu tutar. Muhakkak ki Allah Teala kendi katından bir haber göndermeden, veya Allah'tan bir delil kendisine ulaşmadan kimseye azap etmez. Yine hiç kimseye kendi günahından başka sebebiyle azap edilmez. Burada e, yani kimse kimsenin günahını yüklenmez e, meselesinde akla şöyle bir şüphe gelebilir. Ebu Davud'un Ebu Hureyre radıyallahu rivayet etti hadiste e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam e, Kim ilimsiz bir fetva verirse ve bu fetva sebebiyle kişi günaha girerse bundaki vebal fetvayı veren kişinin üzerinedir diye geliyor. Burada yani başkasının günahını yüklenmekten ziyade yine kendi günahını yükleniyor bu kişi. Yani ilimsiz fetva veren kimse. Çünkü delil olmaksızın fetva vermesi veya ilim sahibi olmaksızın kişinin fetva vermesi kendi günahıdır. Başkasının da kötülük işlemesine sebebiyet verdiği için e, yani aynı hayra vesile olan onu işlemiş gibidir hadisinde belirtildiği gibi burada da şerrev bir vesile olma var. Bu sebeple kişi kendi günahını çeker yoksa hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez. Bu sebeple bazılarının günümüzde mesela bazı ilimsizce, delilsizce, kitaba, sünnete aykırı fetva veren bazı kimseler işte siz yapın günahı bana olsun diyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ayetin açık ifadesiyle bu reddedilmiştir. O fetva veren, bu fetvasıyla günah zaten kendi üzerine. Yani kendi günah senin üzerine zaten, başkasınınki değil. Sahab bin Cesame R.a. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, müşriklerin evlerinde kaldıkları için vurulan kadınları ve çocukları hakkında sorulunca şöyle buyurdu. Onlar da kendilerindendir, yani müşriklerdendir. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve müşriklerin çocukları sorulduğunda şöyle buyurdu. Allah onların ne yapacaklarını daha iyi bilendir. Bunu da Bukhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Yani kastedilen şu çocukken ölenler, buluğa ermeden ölenler bunlar müşriklerin çocuğuyken ölmüşse dünya hükümleri bakımından müşriklere tabidirler. Yani ee, Müslüman mezarına gömülmezler. Yine müşriklerin mezarlarına gömdürürler. Babalarına tabidirler. Ee, babalar müşrikse, babalar müşrikse çocuklar da hükmen müşrik hükümdedir. Bunlara cenaze namazı veya buna benzer şeyler söz konusu olmaz. Ama ahiretteki hükümlerine gelince müşrik bir anne babanın çocuğu olarak doğduğu, öldüğü halde bir çocuk cennetlik olabilir. Veya cehennemlik olabilir. Müslüman bir aileden doğan bir çocuk, bebekken öldüğü halde cehennemlik olabilir. Bunun gerekçesi de, birincisi bu, Allah onların ne yapacaklarını daha iyi bilendir. Yani şayet buluğa erselerdi ne işleyecek olduklarını Allah daha iyi bilendir. Yine Esved bin Süreyy radıyallahu gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde dört kişi mazeret belirtir. Biri sağır olup bir şey işitmeyendir.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 Onlardan elçiye itaat edeceklerine, Rasul'e itaat edeceklerine dair söz alınır ve cehenneme girmelerine emreden bir elçi gönderilir. Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki eğer cehenneme girmiş olsalardı, ateş onlara serin ve selamet olacaktı. Ona girmeyen kişi içine çekilecektir. Buna Ahmet bin Abel, İshak bin Rahiye, İbn-i İbban, Ebu Naim Hilyede, ve Taberani hasen i Sınad'da rivayet etmişlerdir. Elbani sayhada tahrici eder. Bu babda... Ee, İsra Suresi'nin 15. ayetinin tefsiriyle ilgili i̇bn Kesir tefsirinde geniş bir yer ayırmıştır. Ee, bu kendilerine hüccet ulaşmamış, Rasul'ün tebliğ ulaşmamış kimseler hakkında. Bunlar arasında e, çocukların zikredildiği rivayetler de vardır. Yani çocuk da zaten burada akılsızla aynı konumdadır. Ee, yani akıl bali olmadığı için. Ee, yani çocuklar da burada ya, kıyamet gününde e, böyle bir... Durumu muhatabı olacaklar. İtaat eden e, cennetlik, itaat etmeyen ise cehennemlik olacak. Bunlar e, böyle bildirilmiştir. Evet, burada e, ilim ulaşmadıkça kişinin mesul olmadığına, yani cehaletin mazeret olduğuna bir delil vardır bu ayette. Biz bir rasul göndermedikçe azap edecek değiliz ifadesi e, şu manada. Mesela bizler bu asırda yaşayan kimseler olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisine muhatap olmadık. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken e, nice insanlar vardı ki İslam'a giren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç görmediler. Bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elçisini gönderiyordu. Muaz Bin Cebeli mesela Yemen'e göndermesi gibi veya Ebu Musa'la Şari'yi göndermesi gibi. E, burada Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın elçisi, yani ondan rivayet eden, aktaran kimseler olarak gidiyorlardı. Biz de aynı konumdayız. Yani bize Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'da bir takım haberler geliyor. Yani kitaplarda veya rivayet yoluyla bu rivayetler geliyor. Allah Resulü şunu emretti, şunu yasakladı diye. Bu Resulün bize ulaşması demek oluyor. Dolayısıyla biz İslam'a girdik ama İslam'a girdiğimiz anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün emir ve yasaklarını bizim bir anda öğrenmemiz mümkün değil. Aradan bazen seneler geçer, 10 seneler, 20 seneler geçer de 20 sene sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yeni bir hadis duyabilirsin. Ya önceki bir hükmü neseder veya yeni bir şey öğrenmiş olursun veya tahsis eder. Bu tahsisi bilmediğimiz için biz umum olan delille amel ediyoruzdur. Sonra tahsis eden delil ulaşır bize ona göre amel etmemiz gerekir. Ama o ulaşmadıkça biz mesul olmayız. Yani bu, bu manada kişi ilim ulaşmadıkça, ilmin tebliği kendisine ulaşmadıkça mazurdur. Yani bizim mesela bugün bir hadis öğrensek Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına dair, cennetin, cennemin sıfatlarına dair veya kader meselesine dair, iman, akide meseleleriyle ilgili olabilir veya ameli bir meseleyle ilgili olabilir. Biz onu öğrendiğimiz andan itibaren mesul oluruz. Ama onu öğrenmeden önce kimse bizi onun içerisinden mesul tutamaz. Yani bunda bir sorumluluk yoktur. Yani kişi İslam'a girince İslam'daki bütün her şeyi öğreniyor değil. Mesela kişi Kur'an'a mücmel olarak iman eder. Ama Kur'an'da bütün emir ve yasakları o anda bilmez. Hatta bunları öğrenmesi bazen ömür boyu sürer. Yani Kur'an'ın emirleri, yasakları, delalet ettiği hususlar yasakladığı ve emrettiği hususlar, bunları öğrenmesi uzun yıllar sürebilir. Aynı sahabenin belirttiği gibi, işte bize önce, Kur'an'dan önce iman öğretilirdi. İman ettikten sonra Kur'an'ı öğrenirdik ve imanımız artardı diyor. Yine İbn Ömer radyalanma gibi bir sahabenin Kur'an eğitimi, sadece Bakara suresini ezberlemesinin 4 veya 8 sene sürdüğüne dair rivayetler var. Başka bir rivayette işte biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 5 ayet veya 10 ayet öğrendikten sonra bunu hükümleriyle öğrenip hayatımıza geçirmedikçe diğer 5 veya 10 ayeti geçmiyorduk şeklinde anlatılıyor. Yani demek ki bu Kur'an'ı öğrenme süreci böyle sürüyor. Demek ki bunlar ilk önce Kur'an'a müjmelen iman ettiler, sonra içeriğini öğrenmeye ve amellerine Yansıtmaya başladılar. Bu da onların imanlarını artırdı. Bizim durumumuz da aynı. Yani biz Kur'an'a, sünnete yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mücmen olarak iman ederiz. Bunun manası şudur. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği ve yasakladığı her şeyi bilmiyorum ama ben onun Allah katından sadık bir elçi olduğuna iman ediyorum. Dolayısıyla ondan bana ulaşan ne gibi emir veya yasak varsa henüz şu an bilmesem bile, ileride öğrenecek olsam bile ben şimdiden buna itaat etmeye hazırım. Yani La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah sözü bu manadadır. Yani Allah'tan ve Rasul'den gelecek emir ve yasakları, onların bildirdiği şeye ben şimdiden hazırım ama içeriğini şu an bilmiyorum. Yani İslam'a giren kişi bu vaziyette girer. Sonra öğrendikçe ve bunu uyguladıkça imanı artar. İmanın eksilmesi ve artmasında da buradan anlayabilirsiniz. Yani ne demek isteniyor burada? Mesela sen yeni bir emir öğreniyorsun. Veya bırak, yeni bilgi öğreniyorsun. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden yeni bir isim öğreniyorsun. Sıfatlarından yeni bir sıfat öğreniyorsun. Daha önce bunu bilmediğin için ona imanın söz konusu değil. Bilmediği şeye kişi iman edemez. Ama öğreniyorsun ne oluyor? İmanın artıyor. Ameli içeren bir konuysa, Amel ederek ne yapıyorsun? İmanın artıyor. Bu da mürciyeyi reddeden bir husustur. Mürciyeye göre bir kimse La ilahe illallah, muhammadun Resulullah dedi, İslam'a girdi. Onun imanı kamil bir mümindir. İsterse bundan sonra gelen emir ve yasakları öğrendikçe hiçbirini amel etmesin isterse. Mürciye bunu söylüyor. Bu iman değildir. Bu sebeple selef icma ile şunu belirtmişlerdir. İman Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir. Selefin yolundan, sahabenin yolundan sapan mürciye ise, buna hangi türden mürciye derseniz deyin, ister mürciyenin gulatı deyin, ister mürciyenin fukahası deyin, Ebu Hanife ve benzerler gibi. Bunlar kendilerine hidayet belli olduktan sonra Rasul'den ayrılan ve müminlerin yolundan başka bir yola uyan kimselerdir. Çünkü Selefin icma ettiği esaslar belli. Yok efendim işte Ebu Hanife'nin hatırına bu küçük sapıklık olsun. Yani o kadar da büyük sapıklık değil, ufak sapıklık. Sapıklığın hepsi sapıklıktır. Hakkın dışında sapıklıktan başka bir şey yoktur. Dolayısıyla bunun adına fuka, mürciyesi de deseniz hakkın dışında mı değil mi bunu itiraf etsinler. Eğer hak ise biz de ona iman edelim. Ama Naslar bunu reddediyor böyle bir itikat. Eğer hak değilse neden reddetmiyorsunuz? Evet, zamanımızda e, uzun e, ta, İslam tarihi boyunca e, bu tür mürciye anlayışları geniş bir yer tutmuştur. Bugün Hanefi Maturidi akidesinde olan, Hanefi meselinde olan insanlar mürciyedir. Yani bunu ister kabul etsinler, ister kabul etmesinler. iman tanımında, iman meselesinde kesinlikle Mürciyedirler ve bunların hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık ifadeyle, mesela hariciler hakkında söylediği gibi mürciye hakkında da böyle ağır ifadeleri var. Kaderiye ve mürciye fırkaları. Bu iki fırka benden değildir. Bu ümmetin mecusileridir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ümmetin zındıklarıdır diyor bunlara. Yani kaderi inkar edenler ve bu mürciye fırkası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi, Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Tevbe suresinin sonlarında ümmetine karşı şefkatli, merhametli, acıma duyguları geniş. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametinden asla şüphe edemeyiz. Kur'an buna şahitlik etmektedir. Allah Azze ve Celle onun bu vasfını ön plana çıkarmaktadır. Şefkatli ve merhametlidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetine acımaktadır. O acıyan peygamber, o merhametli peygamber ümmeti içinde... Bu, mürce itikadında olanlara, harci itikadında olanlara, kaderiye itikadında olanlara ve benzerlerine benim ümmetimden değildir diyor, bizden değildir, bu ümmetin mecusileridir diyor, böyle ağır ifadeler kullanıyor. Şimdi, hiç kimse herhalde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha merhametli olduğunu iddia edemez bu ümmete karşı, Müslümanlara karşı. Daha şefkatli olduğunu iddia edemez. Ama bugün bidat ehli reddedildiği zaman, bidatler reddedildiği zaman, işte merhametli olmak lazım diye çıkışan, Allah Resulü'nün yolundan başka yol tutmak isteyen kimseler var. İnsanları kaçırmamak lazım falan filan. Bu davet kimin daveti? Davetin sahibi kim? Allah Azze ve Celle değil mi? Onun görevlisi, vazifelisi, risaletle memur olan Allah Resulü ve Vesselam değil mi? Dolayısıyla... İslam'a insanların girmesine en hırslı olan Harisun Aleykum diye buyrulan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. O diyor, sen ne hakla işte bu ümmetin, yani bu tevhid dairesinin içerisine sokmaya çalışıyorsun. Tıpkı bazılarının, yine mürciye meşrepli bazılarının, işte siz namazın terkine küfür diyorsunuz, işte sizin meclisinize namaz kılmayan insanlar da gelebilir, onların ağırına gider bir daha gelmezler diyor. Bunu söyleyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz terk eden kafir olmuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Harisun aleyküm müminlere karşı hırslı olan bizim üzerimize şefkatle titreyen merhametle titreyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Sen ondan daha mı merhametli, daha mı şefkatlisin? İnsanların İslam'a girmesi için acaba Allah Resulü'nden daha mı hırslısın ki Allah Resulü'nün söylediği ümmetine tebliğ ettiği ve ashabına kendisinden tebliğ etmeleri için teşvik ettiği hadisler hakkında teşviki var biliyorsunuz. Bunların arasında bu hadiste bak. Allah Resulü vesselam bu sözümü aktarana dahildir yani bu hadiste onun içerisinde. Benden bir söz işitip de başkasına aktarana Allah yüzünü nurlandırsın. Nice fakih olmayan kimse vardır ki kendisinden daha kavrayışlı olana sözümü aktarabilir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi sözlerinin aktarılmasını istiyor. Ama birileri çıkıyor ki Allah Resulü'nün şöyle şöyle hadislerini aktarmayın, fitne çıkarmayın maslahat için. Yoksa insanlar kaçar. Demek ki bununla kaçacak insanlar varsa eğer onların kaçmasında hayır vardır. Gelmesinler o zaman. Bir kimse eğer namaz kılmadan gelecekse gelmesin. Namaz zoruna giderek gelecekse gelmesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti arasında istemiyor ki böylelerini demek bunu yapan kafirdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şu şu akide'de olanlar bu ümmetin mecusisidir diyor. Falanın ve filanın, şunlar şunlar yapanların zararı filandan, filandan daha fazladır diyor. Yeryüzünün en şerli varlıkları harcılırdır diyor. Vesaire vesaire. Yani bidat ehli olan, bozuk yol tutan kimselere karşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrı bu. Sözleri çok açık, net. Ve... Bu bidat akideleri, bidat amelleri ortaya koyan dinin esaslarında e, değişiklik yapan bu ile kimselere karşı hadisi biliyorsunuz İbnü Merradiyalan'da selam vermeyin diyor. Onlara güler yüz göstermeyin. Kim bunu yaparsa işte benim davetime ihanet etmiştir diyor. Yani daha böyle devam eden ağır sözleri var biliyorsunuz bunu. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bu meseleyi böylesine tembihlemiş. Selefe baktığımız zaman çok bugün için çok ince gördüğümüz e, sapmalarda dahi keskin tavırlar almışlar ve kim olduklarına da bakmamışlar. Yani selefin cerh ettiği yani akidelerinden dolayı eleştirdiği kimselere baktığınız zaman bir bakın İkrime İbn Abbas radıyallanman azatlısı bize İbn Abbas vasıtasıyla ve daha başkaları, katade ve daha başkaları vasıtasıyla pek çok hadisler rivayet eden dindar, takva sahibi, Allah'tan takvası e, ileri seviyede alimlerden birisi, ama haricileri andıran bir görüşü sebebiyle bunda haricilik var demişler ve e, işte bu ikrimedir diye buna söz etmeyelim dememişlerdir. Es geçmemişlerdir. Daha başka bunun. E, Yüzlerce örneği vardır. Talh bin Habib, Abdülmecit bin Abdülaziz bin Nebi Ravad, yani e, Hammad bin Nebi Süleyman, daha niceleri. En ufak bir e, bidati çağrıştıran bir hallerini gördüklerinde Selef buna mutlaka uyarı yapmış, repliğe vermiş, e, gereken önlemi almışlardır. Fakat sonraki nesillerde, tıpkı bizim zamanımızda olduğu gibi, bizim zamanımızda nasıl ceh ve tadil, ile uğraşan ilim ehline, bidat ehlini reddeden ilim ehline, işte bunlar dinden soğutanlardır, bunlar inhisarcıdır, işte İslam'ı daraltmaya çalışan, kendisinden başkasını Müslüman görmeyen kimselerdir gibi çeşitli ithamlarla saldırıyorlarsa Selefin bu tavrına da işte bu itici, insanları uzaklaştırıcı vesaire gibi sözler söyleyerek İslam bugün bambaşka bir şekilde dönüştü. İslam adına, din adına adam mesela Diyanet bir şey yapmış. İşte bir yerden herhalde çıkarmışlar bunu. Ee, İslam'a göre 9 yaşındaki kız evlenebilir diye böyle bir hükmünü bulmuşlar Diyanet'ten. Bunun üstüne yürüyorlar, tantana koparıyorlar. Birileri İslam adına böyle bir söze lanet ediyor. Bu görüşte olanlara lanet ediyor. Nasıl lanet edebiliyor? Yani hangi akıldır bunların böyle söz sahibi olmasına sebebiyet veren bunların böyle söz sahibi olmasına sebebiyet veren şey işte bu selefin üzerinde olduğu bidatlardan ve bidatçılıktan sakınma menhecinin inhirafa uğraması, insanların bundan uzaklaşması, Ebu Hanife adına bazı sapıklıklara izin verilmesi, işte filan adına diğer bir sapıklıklara, öbürünün adına diğer bazı e, kaymalara sebebiyet verilmesi sebebiyle bugün insanlar daha yürekli bir şekilde şunu söylüyorlar. Kardeşim diyorlar, Ebu Hanife bile yani akıllı ilim sahibi bu ümmetin imamlarından birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih hadis olmasına rağmen kendi zamanla şartlarına uygun görmediği için o hadisle amel etmeyi terk etmiş de ondan farklı bir şey tercih edebilmiştir. Demek ki İslam'ın yolu Böyledir, İslam evrenseldir ucu açıktır vesaire vesaire yani zaman içerisinde yeniliklere açıktır bazı hadisler terk edilebilir yani bunun açık ifadesi şudur Kur'an mahluktur demekle aynı şeydir bu yani Kur'an mahluktur sözü mücerret olarak isim sıfat alakalı isim sıfatla alakalı e, cüzi bir tartışma değil Kur'an mahluktur sözünden dolayı e, selefin bu kadar net ifadeler kullan kim Kur'an mahluktur derse kafirdir diye icma nakletmelerinin sebebi bu düşüncenin arkasında yatan bu ümmeti sürükleyeceği tehlikelerdir. Yani iş sadece Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatıyla alakalı değil. Onun içeriği bugünkü tarihselci, hermeneotikçi zihniyeti reddetmektir esasında. Selefin bu akidesinin, bu icmasının e, altına yatan seleb budur. Kur'an mahlukdur. Düşüncesi Kur'an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında nazil olduğunda e, şunu kastediyorlar. Ona mana olarak nazil oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu kendince yorumladı, Allah'ın sözlerini kendince yorumladı, kendi zamanına göre. Biz de bizim zamanımızda e, şartlara göre yorumlarız demektir. Ebu Hanife bunu yapmıştır. Kur'an mahluktur sözünü söyleyen ilk kişi olduğu için Ebu Hanife, Küfürden iki sefer tevbe ettirilmiştir, Kur'an mahluktur sözünü ilk dile getiren Ebu Hanife'dir ve biz onun tatbikatına baktığımız zaman bu akidesinin yansımalarını görüyoruz. Allah Resulü'nün hadis söyleniyor, bununla dalga geçiyor. Mesela müşteriyle satıcı birbirlerinden ayrılmadıkça muhayyerdirler. Ama ayrıldıklar zaman muhayyerlikleri biter, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hanife bu hadis aktarılınca, o zaman diyor gemide olsalar nasıl ayrılacaklar, yok işte zindanda olsalar nasıl ayrılacaklar diye. Bu hadisler dalga geçen ifadeler kullanıyor. Ya, bunun gibi örnekler çok. Yani e, Selefin alimlerinin, imamlarının Ebu Hanife hakkında diğerlerinde olmadığı kadar net ifadelerle cerh reddetmelerinin sebebi budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi zamanda kendine göre yorumladı. Biz bu zamanda bize bizim şartlarımıza göre yorumlarız. Dolayısıyla bazı hadisleri e, devre dışı bırakabiliriz. Yeri gelir, uydurma hadisleri hüküm e, medarı haline getirebiliriz vesaire vesaire. Bugün aynı zihniyet devam ediyor. Yani İslam'ı mutezilenin hortlattığı, İlk ortaya attığı husun kubuh. Yani güzel ve çirkin görme. Yani bir şeyi ben güzel görürsem o helaldir. Yani insanlar insan aklı güzel görse o helaldir. Dinde övülmüştür. insan aklı çirkin görse o yerilmiştir, kınanmıştır. isterse o yerilmiş ve kınanmış olan hakkında ayet olsun, hadis olsun. Ayet ise bu teyvil edilir. Aklın uygun gördüğü şekilde teyvil edilir. Hadis ise... Ya uydurmadır veya aynı ayetlerde olduğu gibi akla uydurana kadar tevil edilir, düşüneceğiz. Bugün insanlar bunu yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan fiili ve kavli nice hadisler vardır ki, birilerinin aklına uymuyor diye ya bu hadisleri inkar ediyorlar veyautta akıllarına uygun şekilde tevil ediyorlar. Bunun örneklerini vermişim daha önce. Mesela çocuk 7 yaşına gelir zaman namazı emredin. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa hala dövün. Buradaki darabeyi alıyorlar işte bu misal vermektir falan filan diyorlar. Tıpkı Nisa suresinin 34. ayetindeki yani nüşuz etmelerinden, serkeşlik etmelerinden çekindiniz takdirde hanımlarınızı dövün ayetinde oradaki darabe fiilini tahrif etmeleri gibi. E burada mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dövülmesini teşvik etmemiştir ama nerede dövüleceğine de, hangi şartlarda dövüleceğine de işaret eden hadisleri vardır. Fiili olarak bunu gösteren uygulamalar var sahabe arasında da Allah Resulü'nün ikrarıyla. Şimdi bu hadisleri inkar etme kolay onlara göre. Akıllarına uymuyor olur mu? Allah Resulü şefkatli, merhametlidir. Nasıl olur da işte e, dövün der. Böyle hadisleri reddediyorlar. E ayet var. Ayette işte kardeşim darabe kelimesi Arap dilinde şöyle şöyle manalara geliyor falan filan diyerek ne yapıyorlar? Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı manadan daha başka şekillerde e, böyle sündürmeye çalışıyorlar kelimelerle oynayarak. Arap diliyle bunu yapmak mümkün, evet. Sen zahir manadan saparsan, nas olan manadan bile sapabilirsin eğer e, sünneti esas almazsan e, en uç noktalardan yorumlarla Arap dili üzerinden, mesela örtünme kelimesi üzerinde yaptıkları yorumları biliyorsunuz insanların. Örtünde nasıl örtünürsen örtün anlayışında olan insanlar vardı. Örtün ama nasıl örtünürsen örtün. Eğer İslam'ın örtünmeye, tesettüre dair emirleri böyle olsaydı bu emirler niye insin ki yani? Siz hiç mi tarih okumuyorsunuz? Hiç mi yani bu ayetlerin nazlı olduğu süreçleri e, o zamanları hiç mi bilmiyorsunuz? Cahiliye açık saçık değildi ki zaten. Yani sizin anladığınız manada açık saçık değildi. Cahiliye teberrücü gibi teberrüc etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Yani cahili açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın diye tercüme edilir bu. Bu teberrüç nedir bir bakın. Cahiliyedeki teberrüç neydi? Cahiliyedeki teberrüç bugün kadınların tesettürlü olmak namına giyindikleri şekilde çıkmaktır sokaklara. Cahiliyedeki buydu zaten. O halde İslam'daki tesettür emri niye geldi? Cahiliyede zaten bu kadar örtünüyorlardı. Boyunlarını açıkta bırakıyorlardı. Başlarına Yemen'i sarıyorlardı. Boyunları açıktaydı. Ondan sonra örtünde nasıl örtünürse örtün. Hatta cicili bicili çiçekli böcekli kıyafetler renkli e, pardüsüller şunlar bunlar hmm. giyebilirsiniz. Böyle tesettürü tesettürden ziyade e, böyle moda rüzgarına göre e, şekillenebilir. Çeşitli renklerde başörtüleriyle hatta buna makyajı da katarak zaman içerisinde belden daraltmalar, işte pantolon giymeler bunların iyice daralması neredeyse Belki mayolu kadından bile daha fazla tahrik edici bir vaziyette giyinen ve adı güya tesettürlü olan kadınlar sokaklarda görülmeye başlandı. Ve böylesine İslam'ın reddettiği, cahiliye dediği böyle bir giyim içinde İslam adına e, tağutî rejimlerle bir mücadele verilmeye başlanıyor. İslam'ın reddettiği cahiliyeyi yine cahili sistemlere karşı savunma. Yani körlerle sağırlar, birbiriyle kavga ediyorlar artık. Bu hale geldi bu İşte bunların arkasındaki tarihi arka planında hep bu düşünce vardır. Yani Selefin menhecinden sapılması, Kur'an ve sünnetin naslarına tazimin terk edilerek, teslimiyetin terk edilerek, bunun yerine özgürce herkesin keyfine göre yorumlar yapabilmesi. Evet, Ebu Hanife'nin zamanında onun yaşadığı dönemlerde çok cüz'i şeyler dile getirilebildi. Ama bunlar kullanılarak, basamak edinerek çok daha büyükleri zaman içerisinde dile getirilmeye başlandı. Bugünkü hali artık son e, raddeleridir. Yani mayo giyen bir kadının tesettürlü olduğunu iddia edecek seviyeye gelmiştir. İslam adına yapılıyor bunlar. Bir ara Mısır'da Aklani Yun diye bir e, ekol çıkmıştı. Onlar... Kur'an yorumlarıyla aynen bunlar söylediler. Bunları işte Türkiye'de Yaşar Nur gibiler, Zekeriya Beyaz gibiler geç de olsa tercüme ederek, alıntılayarak, iktibas ederek Türkiye'de kısmen sundular. Tamamına onlar cesaret edemedi. Buradakiler sadece şöyle diyebildi. İşte başörtüsü Kur'an'ın emrettiği tesettür değildir diyebildiler sadece. Ama bunların mekaz aldıkları, kaynak aldıkları müsteşrikler, zındıklar Sadece e, kaba avretlerin, yani mayo bölgelerinin örtülmesiyle kadın tesettürü yerine getirebilir diyorlardı. İşte bunların önderleri Ebu Hanife gibilerdir. Ha, Ebu Hanife'yi biz bu düşüncelerden tabii ki tenzih ediyoruz. Ebu Hanife bu kadar değildi. Ama onlara önderlik etmiştir, onları cesaretlendirmiştir. Kur'an'a ve sünnete karşı böyle özgürce yorum dedikleri, Aklı ön plana çıkarma dedikleri. Hatta bugün maturidilik akidesini e, ilahiyatçılar, ne bileyim, e, sosyologlar, televizyona çıkan tartışmacılar, proflar, mıroflar, asrın e, tagutları, itikadi tagutları, üverek şöyle diyorlar. Maturidilik akla en uygun mezheptir. Yani Kur'an'ı, sünneti, akıl süzgecinden geçirir. Öyle her şeyi Aklı oynayan şeyleri kabul etmez vesaire. Matur dili böyle övüyorlar. Yani aslında cehniliği övüyorlar. Evet. Bu sebeple Selef'in e, bu konudaki hassasiyetleri bugün bazı kimseler tarafından anlaşılmıyor. Yani bakıyorlar işte Bukhari'yi cerf etmişler. İmam Bukhari'yi niye? İşte yanlış anlaşılabilen bir sözü var. Evet, onların yanlış anlamasından Buhari beridir. Evet, Buhari bunu kastetmemiş ama onu yanlış anlayanlar bir bidat olabileceği endişesiyle Buhari ile tartışmamışlar. Ona hüccet ikam etme veya tevil sebebiyle, cehalet sebebiyle, herhangi bir sebeple mazur görmeyip direkt bidatçı saymışlar ve uzun süre ondan geri durmuşlardır. Hakikati bilmiyorlar. Ama Bukhari hakkında söyleniyor ki, öyle iftira ediliyor, yanlış anlaşıldığı için, öyle yorumlandığı için. işte bizim Kur'an'ı okuyuşumuzdaki e, bu telaffuzlarımız mahluktur. Bukhari bunu dedi gibi anlıyorlar. Bukhari bunu söyleniyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir diyor. Ama kulların fiilleri mahluktur diyor. Hatta bu konuda de tercüme edilmiştir. Zamanında iz yayınlarından çıkmıştı. Eğer eski kitapçılarda bulursanız, ee, tavsiye ederim. Halku Ef'al İbad İlahi kelamın müdafasıydı yanlış hatırlamıyorsam tercümesi, tercüme Halku Ef'al İbad risale Türkçe tercüme edilmişti. Burada kendisine yapılan ithamları hayatındayken aslında e, reddetmiş, cehmiyeye de reddiye vermiştir. Bu düşüncede olanlara lafziyeye de işte cehmiyeye de muatılaya da reddiye vermiştir esasında İmam Bukhari ama onu yanlış anlayanlara da bir şey diyememiştir Bukhari. Vay efendim bana haksız yere işte bera uyguluyorsunuz. Bukhari'nin böyle bir itirazı olmamıştır. Mesela Zühli bunların başında gelir. Dönemde Yahya Ez Zühli, Ehl i Sünnet'in imamlarından birisi. Kendi asrında İmam Zühli Bukhari ile konuşulmasını, onun meclislerine katılmasını yasaklıyordu. Bu sebeple yani bizim telaffuzumuz mahluktur diye aktarıldığı için. Bukhari'den bu sözler. Bukhari ile konuşmayı yasaklıyordu. Ama Bukhari, Zühli'ye kin gütmemiş, ona düşmanlık etmemiş. Bilakis onunla her seferinde özür dileyebilmek için, yani meramını anlatabilmek için her zaman fırsat aramış. Bukhari, mazeretini beyan etmeye çalışmıştır. Bu uzun seneler, yani Yahya Zühli'nin ömrü boyunca neredeyse devam etmiş Bukhari'ye düşmanlığı. Fakat son zamanlarında, özellikle mesela Müslim, Yahya-i Zühli'nin öğrencisiydi. Bukhari'nin meclisinden sakındırıyordu yahya Zühli. Müslim onu dinlemedi ve İmam Bukhari'ye yanlış şeyler yapıldığını fark ederek Bukhari'nin öğrencisi oldu. Sonradan sonradan yahya Zühli de hatasını anlıyor. Aralarında böyle bir şeyler geçiyor tarihte. Onlar bu şekilde halleşiyorlar. Ama Bukhari hiçbir zaman işte yahya Zühli bana böyle böyle diyor. O da sapıktır. Böyle bir yol tutmamış. Çünkü kendilerini, Kendisinin yanlış anlaşılabilecek bir söz söylediğinin farkında. Ama Bukhar gibi bir insan, yani ezberinde, hıfsında, hadis ilimlerine hizmetinde, bu kadar önder olmuş, Allah Azze ve Celle'nin tarih içerisinde yücelttiği bir insan, işte bunun kadri kıymetine bakarak, işte böyle bir insan çizilmez, buna laf söylenmez, işte iyilikleriyle kötülüklerini tartalım, zamanımızdaki muazeneciler gibi. Birisinin mesela bidat çıkardığını söylüyorsun, bidat elli olduğunu söylüyorsun. Adam diyor ki onun bir sürü iyilikler var. O iyiliklerin hatırına bu bidatına göz yumalım diyorlar. Böyle bir şey yok. Selefte yok. Allah Selefe rahmet etsin. Onların bu tavırları sayesinde çok daha büyük belalara muhatap değiliz. el Sünnet'in akidesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine tebliğ ettiği din bugünlere kadar gelmiştir. Ama gelmiş ama ne kadar insan bak buna bağlı, çok az, yani dünya çapında çok az insan var buna bağlı olan. İşte bunun da sebebi, bu selefin vela ve bera menhecini korumalardır. Bunu korumayan hiçbir cemaatte, hiçbir fırkada doğru bir menheç göremezsiniz. Hepsinde mutlaka bir takım sapıklıklar var. Kim bela ve bera meselesine, yani bidat ehlinden sakınma ve sakındırma meselesine gevşeklik gösteriyorsa, mutlaka onlarda yamulmalar, e, haktan sapmalar var. E, biraz Arapça bilgisi olanlar e, internet vasıtasıyla e, bunlara vakıf olabilirler. Dünyanın her tarafında kitap ve sünnete sarılanlardan bahsediyoruz. Yoksa biz e, aleni bidat ehlinden bahsetmiyoruz. Bir Hanefilerden, Şafilerden, Tarikatçılardan, işte Sünnet İnkarcılardan bahsetmiyoruz. Selefiyim diyen insanlar arasında Vela ve Berâ menhecini e, kötüleyen kimseler çıktı. Bidatlerden sakındırılmasını böyle e, artık zor geliyor insanlara. Bakıyorsun ki işte etrafında neredeyse konuşacak, iş yapacak neredeyse kimse kalmıyor. Herkes sapıtmış, farklı farklı yollar tutmuş, hevasına oymuş. E, bu yolu tutmak zor gelince e, Kendisine zor gelen şeyi bu sefer terk ediyor ve terk ettiğini de din ediniyor. Yani yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Bu sefer bunu savunmaya başlıyor. Bunların savunulması yani bu heva hareketlerinin savunulması sebebiyle kitabın ve sünnetin yönlendirdiği akidede bir takım sapmalara da alabildiğine kapılar açılıyor. Yakında duyarsınız. Şiilerin aslında e, vela ve bera, göster bera gösterilecek kimseler olmadı. onların da ehli İslam'dan sayıldığı, onlar tekfir etmemek gerektiği vesaire. bu tip iddialara yakında şahit olacaksınız. Yani daha önceden de vardı da Selefiyim diyen insanlardan bile bunları duyarsanız şaşırmayın. Tıpkı dün işte biz Fethullah Gülen cemaatine karşı tavrımız eskiden beri belli. Ama bu tavrımızdan dolayı Selefiyiz diyen adamlar bizi suçluyorlardı. İşte tevhid davetine zarar veriyor bunlar diye. Bizden için yani. Fetullah Gülen'e reddiye yazdığım için. Şimdi ne oldu? Yani Fethullah Gülen'e dil uzatmak, onların ilahlarına söylemeyin, onlar da sizin ilahlarınıza söver diye delil getiren adamlar şimdi neden Fetullah dil uzatmaya başladılar ki? Yani biz reddederken böyle diyordunuz. Şimdi siz niye reddediyorsunuz madem? Bugün Fetullah o şeyden çıktı, reddedilemezlik kategorisinden çıktı. Şimdi herkes reddeder Fethullah'ı. Şimdi Fethullah'ı reddetmemek bir suç artık. Ama bir Abdülaziz Bay'ındır, Mustafa İslamoğlu, ne bileyim şu İhsan Şenocak, Ebubekir Sifil, Nurettin Yıldız. Bunun gibi adamlara sen bugün reddiye verdiğinde diyecekler ki hemen, Yahu onları dinleyen insanlar var. Onlara hüsnü zanneden insanlar var. Biz öyle dersek, onlar bidatçıdır, onlar sapıktır dersek, onlar bizi dinlemez bu sefer, diyorlar. Bu düşünce neden yanlış? Öncelikle şunu bilmek lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bidat ehliyle ilgili tavırda Ali İmran Suresinin 7. ayetini okumuştur. İşte kitabın bir kısmı muhkemdir ki o anasıdır. Bir kısmı da müteşabihtir. İşte müteşabihe kalplerinde eğilik olanlar tabi olur. İlimde derinliği olan, köklü ilim sahipleri ise bunların hepsi, yani müteşabihi de muhkemi de, Rabbimizin katındandırdır ve iman ederler. Bu ayeti okuduktan sonra müteşabihine tabi olanlardan sakının ve sakındırın. İbn-i rivayetinde, ve taberinin tefsirindeki rivayetinde onlarla oturmayın. Lafzı ziyadesi de var, sahip isnaptla. Bu ne demek şimdi? Yani bir adam görüyorsunuz ki bidat olan akidelere sahip müteşabihlerin peşinden koşuyor. Yani ne demek müteşabihlerin peşinden koşmak? Bir mesele esasında neskedilmiştir, neskedenle amel edilmesi gerekir, ama neskedilmiş olan hükmü getirip bununla. Kendi yaptıklarına hüccet çıkarmaya çalışıyor. Bir açısı budur müteşâbühlere tabi olmanın. Bir açısı bir ayet umumidir, genel kapsamlıdır. Fakat ona tahsis girmiştir. Yani başka bir nas onu tahsis etmiştir. Belli bir sınıfa, belli bir zamana, belli bir olaya tahsis etmiştir veya mekana. Tahsis eden bu deliller rağmen halen şu umumi delille yaklaşmaya çalışır. Tıpkı mesela buna örnek veriyoruz. Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman diyor. Umum değil mi? Mescitler. Bütün mescitler anlaşılır bundan. Ama bunu tahsis eden delil de ancak 3 mescitte itikaf olur. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ne oldu? Tahsis girdi. Şimdi bu hadise karşı birisi tutup da Allah Azze ve Celle kitabından mescitlerde itikafa çekildiğiniz zaman diyor sen işte hadisle böyle tahsis ediyorsun demeye kalkarsa bilin ki o müteşabiye tabi olan birisidir. Onunla sakın ve sakındır. Onunla beraber oturma, konuşma. İşte o yanlış bir yolda ben buna doğrusunu anlatayım. Böyle kahramanla girişme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana bu tavsiyeyi yapıyor. Sakın ve sakındır. Başka insanlar da onunla oturup konuşmasın. Sakındır. Sana düşen bu. Bir ayet mutlaktır veya bir hadis onu takid eden yani belli kayda belli şarta bağlayan bir nas gelmiştir. Bu nasla rağmen umutlak mutlak olanla delil getirirse vesaire vesaire. Yani bunlar hep müteşabihin türleridir. Veya bir nas ki, aynı Said bin Cübeyr, olan söylediği gibi, Mayda 44 müteşabihlerdendir. Hariciler bu müteşabiye tabi oldular diyor. Buradaki müteşabihlik nerede? Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafilerin ta kendileridir. Bakın bu müteşabiye e, tabi olan hariciler... Bu ayette yani ayet haber. Hüküm değil. Yani ayet şu lafızda gelmiyor. Haberle hükmün arasında ayırmanız için söylüyorum. Her kim ayet bu lafızla geliyor. Her kim Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmeder derse estaula. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler işte onlar kafirlerin takendidir. Zalimlerin, fasıkların takendidir. Bunu yapanlar böyledir. Ama ayet şu lafızla gelseydi hüküm olacaktı. Allah'ın indirdiğinden, indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür. Bakın bu lafızla diğerinin arasındaki farkı anlıyorsunuz değil mi? Birisi fiilin hikayesidir. Diğeri failin hikayesidir. Failin ve fiil. Kafirin ve kafir. Şey küfür. Küfür fiildir, kafir faildir. Allah Azze ve Celle Maide 44, 45, 48, 48. 47. ayetlerinde Yahudilerden e, haber veriyor. Onlar kafir oldular. Falskollular, zalim oldular. Ne için? Allah'ın dininden başkasıyla hükmettiler. Eee o zaman e, o sadece Yahudiler hakkındadır. Bizi ilgilendirmiyor mu? Tabii ki bizi de ilgilendiriyor. Kim Yahudiler gibi yaparsa, yani kendileri e, beşeri bir hüküm uydurup, bunu Allah'a nispet ederse, Allah'ın kitabındaki hüküm budur derse, o kafirler denir, aynı Yahudiler gibi yapmıştır. Allah'ın indirdiğini inkar ederse, işte Allah rejim diye bir şey indirmemiştir diyor. Zamanımızdaki sünnet inkarcılarının yaptığı gibi. Rejimi inkar ediyorlar. Bunların yaptığı gibi. Evet bunlar kafir olmuştur. Aynı Yahudilerin kafir olduğu gibi kafir olmuştur. Haberin hükme delalet edebilmesi için haklarında haber verilen vaka veya kişilerle Haklarına hükmedilecek vaka ve kişilerin birebir intifak etmesi lazım. Buradaki müteşabihlik sebebiyle hariciler diyor Said Bin Cübeyr-i müteşabiye tabi olanlardır. Onlar May'da 44'ü aynı Enam suresindeki e, imanı nefyeden yeden, şirke e, is, isnat edilen kimselerle bir ele alarak böyle yaptılar diyor. Müteşabiye tabi oldular diyor. Yani müteşabihin bir manası da Birden fazla manaya muhtemel olan şeylerden sadece birini seçip bunu esas edinmek, diğerlerini inkar etmektir. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmek küfürdür, zulümdür, fısktır. Dördüncüsü yok. Yani harciler, küfür, zulüm ve fısktan sadece küfrü tercih ederek bununla, e, bu faillerin tamamını kafir saydıkları için müteşabiyet tutmuş oldular yani onlara göre Allah'ın yerinden başkasıyla hükmedenler içerisinde zalim ve fasık yoktur sadece kafir vardır dediler mürciye ise buna dördüncüsünü eklediler salih mümin bir kimse Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetti halde salih bir mümindir halen mümindir diyorlar yani böyle bir şey yok o en azından fasıktır. Bu sebeple tayyibi, evliya ilan edenleri var içlerinde. Allah'ın dostu diyenleri var yani. Selefi olduğunu söyleyenlerden bahsediyorum. Yani bir kesimi, harici kesimler bunu kafir bir taguttur Bunu tekfir etmeyen de kafirdir diyerek böyle bir aşırılık yapıyor. Bir kesim de Allah dostudur, salihtir. Necaşiden bile daha salihtir diyerek farklı bir e, mesele ortaya atıyor. Her ikisi de Allah'ın bu ayetlerine aykırı hükümde bulunmuş oluyorlar. Müteşavillere tabi olmuş oluyorlar. E bunlara ne yapalım? Bunlara gidelim, anlatalım, doğru yolu gösterelim değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sakının. Faseruhu. Onlardan sakının, sakındırın. Ve onlarla beraber oturmayın. Birisi dinlemiyor. Beni dinlememiş olmuyoruz. Bu sözün sahibi ben değilim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen bana isyan etmiyorsun, bana isyan etsen ne olur, İta, itaat etsen ne olur? Benim öyle bir makamım yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle yapma. Ama birileri gidiyor, ben otururum diyor. Otur, görürsün. Aynı onlar gibi oluyorsun ondan sonra. Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gibi. Kalpleri birbirine benzeşti diyor. E, Maide suresindeki ayette. Bu benzeşme sebebiyle, yani kalplerinin benzeşmesi sebebiyle İsa Aleyhisselam'ın diliyle, Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler diyor. Beraber oturdular. Yahu bırak bunu işte, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yasak. Sen bu yasa uymadığında ben tavır koymak zorundayım sana. Sen bidatçıyla konuştuğunda, onunla diyalog kurup e, muhabbete girdiğinde beni de yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir adamla oturmaktan. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda itaat ettim diye birileri çıkıp diyor ki veya bizim kardeşlerimiz bu işi yaptığında birileri çıkıp diyor ki işte bunlar tekvirci, bunlar işte e, hazımsız veya bunlar inhisarcı, bunlar sadece kendilerini Müslüman görürler veya işte bunlar İslam'dan soğutan kimseler burada genişlik var. Bak kalpleriniz benzemeye başlamış bile zaten. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin, ondan sonra tabiinin, onlara güzellikle uyanların yolundan nefret etmeye başladın. Kalplerin, Kalbiniz başkalarına benzemiş. Allah Resulü'nün yolundan hoşlanmamaya başladınız. İslam'ın getirdiklerini çirkin görmeye başladınız. Bu sebeple mescitleri sevmezler ama dernekleri de huzur bulurlar. Bu kalbin ifsad olmasının sebebidir. Yani dernek meselesini e, basit mi sanıyorsunuz? Bir kimse dernekte huzur buluyor da mescitte sıkılıyorsa kitaba ve sünnete bakın naslar ne diyor böyle birisi hakkında? Yani mescitte oturmaktan, mescitten sıkılan kimse kimdir yani? Evet, Allah izin verirse İsra suresinin 16. ayetine bir sonraki derste devam edeceğiz. Ülkelerin helake müstak olmalarının sebebi açıklanıyor bu ayetlerde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ve esteğfiruke ve töb